İnsan İnsanoğlu hata yapar. Ben de hata yaptım. Yaptığım hatalar döndü suratıma vurdu. Yaptığım hataları çok geç gördüm. Yaptığım hataların bedelini parayla ödedim ki hiç sorumlu değil. Yanlış insanlarla ortak oldum. Ama en ağır neydi biliyor musunuz? Yaptığım hataları fark etmedim. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. 5 sene sonra, 10 sene sonra karşıma çıktı. İşte burada hatayı kabullenme var. İlişkilerde. Yanlış insanı seversin. Yanlış insanı seversin. Yanlış insanın sevdiğini ailen inandırır. Öyle ailesinin istediği insanla evlenen de var. Saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok. Ama hatadan dönmez. Hatanın üstüne bir hata daha çıkar. İşte evlilikte bahsettiğim bahsettiğim diye bir şey burada bahsedelim. Biliyorlar ilişkileri kötü. Çocuk yapalım. İlişkimiz düzedir. Türkiye'de en büyük sıkıntılardan birisi budur biliyor musunuz? O çocuk da ilişkiyi düzeltmez. Sonra o çocuk kimde kalacak kimse karar vermez. Çocuk yarı sevgiyle büyür. Genelde de annede kalacağı için baba sevgisinden mahrum büyür. Bu kimin hatası? Bu iki insanın hatası. Sonra o iki insandan birisi gidip bir çocuk daha yapar, onu da bırakır. İşte bu şahsın, sekip sekip sürekip çocuk yapıp ortada bırakan şahsın maalesef devletimizin kısırlaştırması diye bir hizmet yok. Keşke olsa. Ama bu e, hatayı daha da büyütmek en büyük ahmaklıktır. Örnek, birine bir yalan söylersin, anlar. Gelir der ki suratına, ya bana böyle bir yalan söyledin düşünüyorum. yani. Rica ediyorum itiraf et. Bakarsın, şöyle bir değerlendirirsin. Ne kadar anlamış olabilir? Kurtarılabilir mi? Orada hayatının ikinci hatasını yaparsın. Hayatım demiyorum. O, o ilişkideki ikinci hatayı yaparsın. Bir yalan daha söylersin. Karşı taraf inanmak ister. Niye inanmak ister biliyor musun? Kendisi o kadar aptal mı? Aptal değil mi? Aptal olmamalı diye değil. Seni sevdiği için. Ve ikinci yalan üstünü örtersin. işte. Onun dönüşü yoktur. Bu hatanın çözümü şudur. Ben batırdım, kabul ediyorum. Özür dilerim. O kadar yakınsın ki olayı çözmeye. Özür dilerim, yalan söyledim. Bunu dediğin anda çözülecek, a Çamura daha çok batar insan. Çünkü günü kurtarmak, dünü kurtarmaktan daha kolaydır. Dünü hep yarına atarsın, günü kurtarırsın. Gün gelir, yarın olur, işte o gün patlarsın. Umarım ki bu şekilde hani yalandan idare edeyim, günü kurtarayım zihniyetiyle yaşamazsın ama Konumuza geri dönersek, geçmişi unutmada insanın bireysel sorunu da vardır. Bir hata yapar birine, unutmaz. O insan unutur, bu unutmaz. İyi bir şey ders çıkarmış. Ama bunu takıntıya, artık kişilik bozukluğuna çeviriyor. Ben çok kötü bir insanım, ben dışarı çıkmıyorum, ben insanlara zararlıyım. Abartma ya, her insan hata yapabilir. Tabii ki toplumun oluşturur, baskıdan dolayı da oluşabiliyor bu ailenin. O da şudur. Aile sana işte sınavda başarısız oluyorsun. Hayatının tek şansı, bunu üniversiteyi bu sene kazanamazsa, Bu sene kazanamazsan seneyi kazan. Ne var bunda ya? Yani bu kadar da hani Hayat mümkün meselesi yapmak Herhangi bir konuyu İşin ucunda gerçekten sağlığın yoksa Kariyer, para, aşk, meşk için ne olur Hata yapmaktan korkmayın. Yapabilirsiniz. Yüzleştiğiniz her hata sizin için bir tecrübedir. Yüzleşmiyorsan korkaklıktır. Ama Hata yaptım. Of Allah'ım bir daha hiçbir insanla bir araya gelmeyeceğim. Hiç dışarı çıkmayacağım. Böyle insanlar da var. Benim psikolog arkadaşlarım var. Oturup sohbet ediyoruz. Neler dinliyorum ben. Burada anlatamıyorum ama. Neler duyuyorsunuz? Bir hatayla ömrünü kaydıran var. Lütfen geçmişte yaptığınız hatalarla yüzleşin. Ve ya kendinizi affedin ya da meselenin üstünü beton dökün. Başkalarının yaptığı hatalarla tatmin olan da ruh hastasıdır. Onu da söyleyeyim. Bunu maalesef biz ilişkilerde çok görürüz. Birisi bir hata yapar, diğeri eline kozu geçirir. Sürekli yüzüne vurur. Bak şöyle, bak böyle. Biz nedense çocukluğumuzda Ömer Seyfettin'in ruh hastası, psikopat bir kitabı vardı. Ee, çocuklara asla okutulmaması gereken yani Diyet diye bir romanı vardı. Hatta bir bölüm müydü? Hatırlamıyorum şimdi. Nerede geçiyordu? Ee, i̇şte birisi... Neyse şimdi ben de o aynı örneği veriyorum. Bir kol hikayesi vardı, bilen bilir. Şimdi buradan da taze 18 yaş altı varsa. Böyle saçma sapan şeyler okuduk. Kemalettin Tuğcu okutmuşlardı o zaman milli eğitim falan dağıtıyordu bir şeyler oluyordu. Orada da hep acıların çocuğu. Ya şu geçmişte bir barışın ya. Ama insanlar sizin yüzüne sürekli geçmişteki hatalarınızı vuruyorsa da rest çekeceksiniz. Ya bu konuyu kapatıyoruz ya da ben kaçar. Bana müsaade. Çeneni kapatacaksan buradayım. Kapatmıyorsan kusura bakma ben daha fazla bu dırdırı dinleyemem. İnsanlara rest çekin. Kaybettiğiniz insan bu olsun. İnsan kaybetmekten korkmayın. Ama insan kazanmayı da bilin. Kıyaslama hastalığı. Günümüzde Instagram gibi bir e, gereksiz bir ortamla birlikte iyice arttı. Eskiden Facebook bunu kör körüklüyordu. Daha daha eskilense 80'li 90'lı yıllardaysa camdaki teyzeler. E, onlar nasıl ki işte Bak işte bilmem ne oldu, bilmem ne olmuş, sen niye olamadın, şunu seç, bunu seç, şunlar evlendi, beş çocuk yaptı, yedi tane çocuk yaptı, damızlık artık. İşte bu psikopatlık, bu ruh hastalığı sanene banene bugüne kadar geldi. Nasrettin Hoca'nın çok bilinen bir fıkrası vardır işte. Hocam şu tarafa doğru bir börek gidiyordu, bir tepsi börek. Banene derdi. Ama hocam sizin eve doğru gidiyordu. E sanene o zaman derdi. Yani gerçekten hayatta bunu diyebilmeniz lazım. Sanene banene. Birisi geliyor diyor ki işte görüyor musun bak o araba aldı sen alamadın. E sana ne yani bu benim araba almamış olmam sana bitmiyor ki ya da işte bilmem ne da şöyle olmuş tıbbı kazanmış dahi olmuş ve belki çocuk yarın intihar edecek yani başka derdi var. Beni ilgilendirmiyor sen beni onunla silik yarışını niye sokuyorsun ki benim cetvelim o değil. Senin cetvelin sadece sensin ve senin arzu ve başarılarındır. Yarım bırakmadığın sürece, başardığın her iş yeni bir cetveldir. 30 santim 32 santimli, 40 santimli cetvellere dönüşür hayat. Bir önce başardığın işin bir üstünü yapabiliyorsan %10'a şık. Harikasın ya. Bırak öbür tarafta belki Aysel o işi başardı, Aysel evlendi ama mutsuz. Bilemezsin ki arka yüzünü. Ya da o, o o üniversiteyi kazandı ama yarın ertesi gün başka bir yere geçecek. Beğenmedi bölümü. İnsanların sizi kıyaslamasıyla Lütfen mutsuz olmayın. Umursamayın. da, Umursamayın. Ama siz kıyaslıyorsanız, sizde sorun var, psikoloğa gidin. Bak bu set içerisinde psikoloğa gidin dediğim olaylardan birincisi. Kıyaslayıp mutsuz oluyorsanız psikoloğa gidin ya. Bir denge var. Açıyorsun Instagram'a ha ne hayatlar var. Hı. Belki biliyorsunuz ki Instagram'da en iyi kareyi yakalayıp öyleymiş gibi gösteriyorsun. Yani muhteşemiz. İki dakika sonra hemoroikten ölüyor adam. <gülüyor> Kusura bakma o verdikten sonrasını öncesini bilmiyorsun ki. Ama burada bir de yanlış tarafı var. E, yapabilecekken kıyaslama ve mutsuz olma. Ha, ne hayatlar var. Diyorsun ki burası sapanca. Ne hayatlar var. E, buraya 30 liraya gidiliyor. Ha, ne hayatlar e, Git! Kaldır kıçına git. Sapanca yani burası. İlla 5 yıldızla otelde kalman gerekmiyor ki. E, doğada yürü. Dağcılara bakıyor. Ne hayatlar var. Tabii papa parası yiyin. Adam dağa tırmanıyor ya. Dağa bedava. Git tırman yani. Vur kendini yokuşa. Azıcık balı pekmezi bol ye tırmanırsın. Yani bu hep bu, bu var. Ne hayatlar var bizde o imkanlar olsa. Bunun benzerini ben de yaşıyorum. İşte yazıyor işte her bokolog, her konuda da fikri var. E sen de öğren. Ben her konuda en iyiyim demiyorum ki. Ben her konuda uzmanım demiyorum ki. Bir şey öğreniyorsam anlatıyorum. Çok basit. Her konuda da fikriniz var. E senin de olsun. Bu normal bir şey. İyi kötü genel kültür denilen şey bu zaten. Yani cebimde para var. Bu parayı harcamak için bir parça dolar altın yükselir mi bilmem lazım. E bir tablo, bir e, o bir obje alacağım. E güzel olanını alayım istiyorum. Odaya uysun, dekorasyon hiç mimarlık. E bir parça Kültürüm olsun, bir çizgim olsun. Her bulduğum altın varaklıyı koyarsam Arabistan'dan farkım kalmaz. Ben sevmiyorum altın varak, altın rengi mesela. Dolayısıyla insanların sizi bir şeyle kıyaslaması ya da sizin kıyaslamanız lütfen sizin mutluluğunuzu mahvetmesin.